Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasuluna muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim bugünkü programımızda 24. sözden 24. sözün 5. dalının 1. meyvesini paylaşmaya çalışacağız Ey nefis perest nefsim ve Ey dünya perest arkadaşım Muhabbet, şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur. Hem hayatıdır. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Evet. Üstadın hitapları konunun çerçevesinde çiziyoruz genelde. Demek ki iki önemli çerçeveden bahsedecek. Biri nefsin Nefis peresliği ya da dünya perestliği. Nefsimize hasır nazar edip muhabbetimizi ona tahsis etmemiz ya da nefis adına dünyaya tahsis etmemiz mevzu bahsedilecek ki Üstad bu iki unvanla nefsine ve kendisini dinleyen bütün dinleyicilere hitap ediyor. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Yani muhabbeti diyorsun, evet. Muhabbet çok mühim bir şey. Sevgi, herkesin dilinde. Muhabbet, sevmek. Şu kainatın bir sebebi vücududur. Gerçekten çok esaslı bir duygudur. Muhabbet. Hatta kainatın varlık sebebidir. Evet. İşte bunu başka yerlerde genişçe izah ediyor. Yani Cenab-ı kendi kemal ve cemaline olan muhabbetinden kainat hasıl olmuştur. Kendi kemal ve cemalinin görüneceği bir ayna olarak kainatı ve hadisatı yaratıyor Cenab-ı Hak. Bu en temel sevgi Cenab-ı kendi kemal ve cemaline olan sevgisidir. Ve o sevgiden hasıl olan bir kainattır. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Da kainattaki hadiseleri birbirine bağlayan, ucuca ekleyen, dengesini sağlayan şey, Rauta muhabbettir. Yani, kimyevi, aşkı kimyeviden bahsediyor Üstad. Zerrelerin arasındaki ilişkiyi de bir çeşit aşkla ifade ediyor. Ya da cazibe kanunu da aşkın bir tecellisi olarak, muhabbetin bir tecellisi olarak ifade ediyor. Mesela kainatı ayakta tutan da, Kuveygazi Bey, Umumiye gibi aslında temelin indiğimizde bunun da arkasında yatan dayandığı şey muhabbettir. Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfat ve esmasına, kemal ve cemaline olan muhabbetinin kainata bir yansımasıdır bir anlamda. Hem şu kainatın nurudur. Yani muhabbet penceresinden baktığımız zaman kainatı anlamlandırabiliyoruz. Ne olduğu konusunda fikir yürüte, yürütebiliyoruz. İşte kainatı aydınlatan şey yine muhabbettir. Hem şu kainatın nurudur hem hayatıdır. Yani bu kainatı canlı tutan şey muhabbetin ta kendisi. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istira edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derç edilmiştir. İşte bu kadar önemli olan muhabbet Kainatın bir anlamda çekirdeği gibi kainatta ne varsa içinde taşıyan, kalbinde taşıyan insanın kalbine de e, derc edilmiş muhabbet. Evet. Kainatın en cami bir meyvesi. Yani ağaç sanki bütünüyle sağlıyor meyvesinde hatta ondan da çekirdeğinde hasıl oluyorsa kainat ağacı da yaratılış ağacı da adeta insanda nihayet buluyoruz ve de insanın kalbinde kalbinde yani meyvenin çekirdeği gibi insanda kalbinde kainatın maksatları nihayet buluyor. Dolayısıyla kainatın çekirdeği olan insanda bütün kainatı istila edebilecek bir muhabbet dercedilmiş. İşte böyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Yani ustadım burada özetle söylemiş olduğu şey kainatta en mühim hakikatlerden bir tanesi muhabbettir. Bu muhabbet ilahiye. Kainatı evirip çeviren şey, harekete geçiren şey, hayat veren şey de muhabbettir. Şimdi muhabbet çok mühimdir. Ve insan, kainatın meyvesi bir anlamda. Dolayısıyla insan ve kainat, insan kainata adeta manevi olarak ihata eden bir mahiyet. Ve insanın kalbinde bütün kainatı ister edebilecek bir muhabbet potansiyeli de var. Evet. Demek ki son derece önemli olan, son derece mühim olan bu duygu insanda var. Bu bir realite. Fakat bu muhabbet nereye sarf edilecek? Böylesine büyük bir muhabbete layık olan nedir? Asıl problem burada işte. İşte böyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Böyle muhteşem bir muhabbeti hak eden bir muhatap olmalı. O da nedir? Nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibi olabilir ancak. İşte ey nefis ve ey arkadaş. insanın hafe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derce olunmuştur. İnsanın korkuya ve sevgiye alet olacak iki cihaz fıtratında derce olunmuştur. Yani insanın hamuruna mayasına katılmış bir Muhabbet ve korku. Dolayısıyla bu insan en esaslı duygularından. çıkarılıp atılamayacak türden aynı zamanda. Alâ külli hal. O muhabbet ve hav ya halka veya halika mütevecci olacak. Yani insanın korkudan ve muhabbetten boş olması mümkün değil. İnsan mutlaka korkacak, insan mutlaka sevecek. Neden korkacak, neyi sevecek? İşte ya halka ya halika mütevecci olacak bu duygular. Ya yaratana ya yaratılmışa. Halbuki halktan haf ise elin bir beliyedir. Evet. İnsan yaratılmıştan korka korkarsa çok ciddi belaya, musibete giriftar olmuş oluyor. Elem vericidir. Halktan korku böyle. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Halk olan sevgi de aslında çok belalı bir musibet. Niye? Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Evet, korku bir işe yaramıyorsa er, insanın başına beladır. Halktan olan korku böyle. Korktukça hadiseler daha çok üstüne geliyor bir anlamda. Evet. Dolayısıyla halktan korkmak çok önemli bir bela, sıkıntı. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah asmadık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi, ya muhabbetin için seni tahkir eder. Evet. Muhabbet de aynı şekilde ya halka ya halika mütevetti olacak. Ya yaratana ya yaratılmışa. Eğer halka ise bu, sevdiğin şey ya seni tanımaz. Bahar'ı seviyorsun ama bahar, bahar seni tanımıyor. Öyle, öyle güzelleri seviyorsun ki o güzeller sana iltifat etmiyor. Allah asmalık demeyip gider. Gençliğin malın gibi insan. Işte. Gençliğini seviyor, gitsin istemiyor ama her dakika gençliğinden uzaklaşıyor. Evet. Ya muhabbetin için seni tahkir eder. Ya bir başka şekilde sen seviyorsun, peşinde koşuyorsun ama sana yüz vermiyor. Seni zillet ve hakaret içinde bırakıyor bir anlamda. Demek ki muhabbet de işe yaramıyor orada. Evet. Demek ki halkı mütevcih olduğunda ne korku, ne de muhabbet bir anlam ifade etmiyor. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda %99'u maaş yukundan şikayet eder. Evet. Üstad i̇şte bunu birçok yerde ele alıyor. Hakiki aşk var, mecazi aşk var. Hakiki aşk, yani asıl mal sahibi olan Allah'a aşıktır. Yani bütün güzelliklerin kaynağı Allah'tır. Yaratandır. Yaratılmıştaki güzellik yine ondan bir yansımadır. Dolayısıyla muhabbet onu olmalıyken, insanlar zaman zaman yollarını şaşırıp, o şeyin kendisine muhabbetini tahsis ediyorlar. Yani aynalara aşık oluyorlar bir anlamda. Evet. Dolayısıyla yolunu şaşırmış bir sevgidir bu. Mecazi aşk. Mecazi aşklarda yüzde doksan dokuzu maşukundan şikayet eder. Zaten bir başka yerde öyle bir ifade kullanıyor. Evet. Şairlerin divanlarını sıksan diyor elemkerane bir feryat damlar. Yani sürekli maşukundan şikayet ediyorlar. Ayrılıklar, ıstıraplar, kıskançlıklar, firaklar, firak korkuları vesaire Sürekli onu ağlatıyor, inletiyor. Dolayısıyla o sevgi ona çok da yaramıyor, kalbini kanatıyor habire. Niye böyle oluyor? Çünkü samet aynası olan batını kalb ile sanem misal, dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Samet aynası olan batını kalp. Yani kalp Allah'ın evidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu bir zat. Ehat ve samet ünvanıyla Allah. Bütün güzelliklerin kaynağı o. Dolayısıyla asıl sevgiye layık olan o. Dolayısıyla kalbin içine ancak onun sevgisini koyabiliriz. Ve helal olan budur bir anlamda. Fıtri olan insanın yaratılırken, yaratılırken onun mayasına katılan şey bu. Dolayısıyla insan kalbi Allah'ı sevmek için yaratılmış. Dolayısıyla ondan başkasına razı olamıyor. İşte böyle bir kalple sanem misal, dünyevi mahbuplara perestiş etmek, dünyevi sevgililer bir çeşit put gibi, Allah'tan başkasını insan secde edemeyeceği gibi, aslında Allah'tan başkasına bizzat onun kendi adına ona tutkuyla, muhabbetle bağlanamaz. Bağlanmamalı. Yoksa bir çeşit put ittihaz et, etmiş olur insan. O mahbubların nazarında sakildir ve siskal eder. O sevdiğimiz şeyler de Allah'a kul olarak yüksek bir şeref makamındalar. Dolayısıyla bizim o sevgimizi kabul etmiyorlar bir anlamda. Yani kendilerini putlaştırmamızı istemiyorlar. Dolayısıyla sakil görüyorlar. Yani bizim onlara karşı secde etmemizi Hoş karşılamıyorlar. bundan kaçınıyorlar, reddediyorlar. Zira fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Evet, fıtrat fıtri olmayan, yani bir kitabı doğal olmayanı reddediyor. Sunilikleri kabul etmiyor, doku reddi gibi, kendisine olmayan bir dokuyu kabul etmiyor vücut. Bu fıtrat kendi fıtratına yakın olmayan şeyi reddediyor. Mesela kalp, yani mesela mide, e, fıtri olmayan gıdalarla rahatsız olduğu gibi kalp de fıtri olmayan sevgilerle rahatsız oluyor, ıstırap duyuyor. Çünkü ona layık bir gıda değil bir anlamda. Evet. Zira fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Yani sevgi deyince, aşk denince... Şimdi maalesef kelime o kadar ucuzlamış ki bu hayvanî şeylere de e, muhabbet ve aşk ünvanı e, veriliyor. Şehvani sevmekler yani hayvanlarda da görülen işte belli memisimlerde bir boğanın bir ineğe karşı duyduğu ilişki, sevgi sevgi kelimesiyle ifade edilemez. Şehvani bir meildir. Hatta sevdiği falan yoktur yani. Ondaki menfaatini ya da lezzetini seviyordur o kadar karşıya verilmiş bir e, gönül e, açıklığı değil. Yani insanlarda da benzer bu hayvani tarzda şehvete dair ilgiler var. Bu ilgi bazen sevgi, aşk, muhabbet ünvanlarıyla anıyorlar. Halbuki bu tamamen hayvani bir şeydir. Bu gerçek anlamda muhabbet kavramının, aşk kavramının karşılığı değildir. Dolayısıyla Üstad burada mevzu bahsetmiyor bu konuları. Bu tamamen kalbi olarak alaka duymak ve karşı tarafa bir anlamda e, vermek anlamında almak için değil. Kalbini ona vermek anlamında. Ama şehvette daha çok oradan alacağı lezzet ve keyfin peşinde olmaktır. Dolayısıyla karşı tarafı da yine kendini seviyordur. Kendine olan sevgisinden dolayı karşı tarafta karşı tarafa ilgi duyuyordur. O kadar. Evet. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor. Ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Dünyevi e, sevgiler bu türden. Demek ki sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, sen onu seviyorsun ama onun sana hiç eyvallahı yok. Ya seni tahkir ediyor, onun peşine koştukça sana yüz vermiyor, dolayısıyla sana hakaret ediyor, sen adam yerine koymuyor. Ya sana refakat etmiyor. Yani ya, ya o seni bırakıyor gidiyor ya da sen onu bırakıp gidiyorsun. Dolayısıyla beraberliğiniz de uzun boylu değil. Dolayısıyla ucunda firak ve iftirak görünüyor. Senin Ramına müfarekat ediyor. Sen peşinden koşuyorsun ama o sanki senin inadına senden koşarak uzaklaşıyor. Dolayısıyla seni terzil ediyor, aşağılıyor. Madem öyledir, bu haf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki senin hafın lezzetli bir tezelil olsun. bu mecazi aşklardan vazgeç. Bırak bunları. Kime yönlendirmen gerek bu hafı ve muhabbeti? Şöyle birine, senin hafın lezzetli bir tezelil olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Yani korkuyorsan, bu korku seni tahkir etmesin, ayağa düşürmesin, ele tek öptürmesin. Muhabbetin de Zilletsiz, kendini değersizleştiren, değersizleştirmekten uzak bir saadet olsun. Yani insan dolayısıyla havfettiği zaman o havfı işe yarasın, himayeyi tahrik etsin. Muhabbetin de seni yükseltsin, alçaltmasın. Evet, Halik-i Zülcelal'den havf etmek, yani her şeyi yaratan haşmetli Cenab-ı Hak'tan korkmak, O'nun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havfullah dediğimiz şey, Allah korkusu dediğimiz şey bu aslında. Nedir? O'nun şefkatini kaçırmamaktan korkmak. Evet, o'nun şefkatini kaçırmaktan korkmak. O'nun rahmetinden, kovulmaktan korkmak. Havf'ın sebebi bu. Sevgiliyi kaybetmekten korkmak. Sevgilinin sevgisini kaybetmekten korkmak bir anlamda. Evet. Dolayısıyla bu korku böyle bir korku. Khalf bir kançıdır. Korku bir kançıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Evet. Korkuyla biz daha çok Cenab-ı Hakk'ın rahmetine doğru yol alırız. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celp ediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Evet. Bir anne yani, Öcü diye korkutup yavrusunu kucağına celp ediyoruz. Bir korku var ama o korku onu şefkatli bir validenin kucağına yakınlaştırdığı için onun kucağına, kucağında kaybolmaya çalışan o yavrucak aslında o havftan nasıl bir lezzet alıyordur. Evet. Tabii biz Cenab-ı Hakk'ın kanıtdaki her şey onun yarattığı şey olması hasebiyle musibetlerin de Cenab-ı Hakk'ın Rububiyet'in icraatından olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Allah'tan yine Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla Üstad birçok yerde şefkatli validesinin tokatından korkarak, yine onun şefkatli sinesine sığınmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla korkacak şeyler de aslında Cenab-ı Hakk'ın e, tahtı nezaretinde, tahtı tedbirinde ve kontrolünde. Dolayısıyla Allah'tan korktuğumuz zaman başka bir şeyden korkmamız gerekmiyor. Allah'tan korktukça onun şefkatli kucağına daha bir sığınma durumumuz söz konusu oluyor. Evet. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Yani annenin şefkati ne kadar hoş, ne kadar güzel. Evet. Anne kucağı ne kadar hoş, ne kadar tatlı. Ama bütün validelerin şefkatlerini hepsi üst üste konsa Cenab-ı Hakk'ın sadece bir parıltıcık olabiliyor. Öyleyse böyle rahmetli, böyle şefkatli bir Rabbin şefkatli, rahmetli canibine sığınmak ne kadar hoş, ne kadar tatlıdır gerçekten. Demek, Havfullah'ta bir azim lezzet vardır. Burada yukarıda, yani az önce ifade ettiğim şefkatli validesinin, validesinin tokatından korkup yine o şefkatli validenin sinesine sığınmak çocuk için ne kadar hoş bir halet. Bu anlamda baktığımızda, mesela cehennemle Cenab-ı Hakk'ın korkutması da aslında bir anlamda onun rahmetinin tecelligahı olan cennete insanları sevk etmek içindir. Yani bizzat cehennemle korkutmak cehennem için değil. Aslında cennete, cennetvari şefkatine Cenab-ı Hak bizleri çağırıyor. Bazen bu yetmiyor. O zaman sopa göstermek gerekiyor bir anlamda. Bu da cehennem olarak tezahür ediyor. Cehennemin yaratılması da bir anlamda aslında şefkatini çekmek için bir itici güç oluşturuyor. Yani cehennemden korkarak cennete doğru sığınalım diye bu korku bizde tetikleniyor, sürekli tekrar ediliyor. Evet, işte insan o şefkatli, sineyi adeta tabiri caizse e, bulmak için bu korkutucu, ürkütücü hadiselerle e, sevk ediliyor insan. Demek Halfullah'ta bir azim lezzet var, muhteşem bir lezzet var Cenab-ı Hak'tan korkmakta. Madem Havfullah'ın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah'ta ne kadar nihaysiz bir lezzet olduğu malum olur. Bir de korkudan uzak, saf muhabbet. O nasıl bir keyif, nasıl bir lezzettir. Bu az çok anlaşılıyor bu misalin aşığında. Hem Allah'tan havf eden, başkalarının kasavetli belalı havfından kurtulur. Allah'tan korkup ona sığındığı zaman onun himayesine girdiği zaman başka hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. Insanın. Dolayısıyla başkalarından artık korkmuyor. Bir olan Allah'tan korkuyor ve hiçbir şeyden korkmaz bir hale geliyor. Bu da insana müthiş bir şecaat ve kahramanlık veriyor. Hadiselere mahlukata karşı. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı elemli olmuyor. Bir de insan yine Allah adına mahlukatı severse bizzat onları sevmek gibi olmuyor. O sevdiği şeyler vasısa daha bir fazla seviyor. Sevdikçe buna mukabil Cenab-ı Hakk'ın sevgisine muhatap oluyor. Rızasına muhatap oluyor insan. Dolayısıyla artık Allah adına sevdiği için diğer şeyleri firak ve firak kalmıyor ortada. Yani onları yitirme korkusu kalmıyor. Eğer Allah'ın tevfiki yar ise her şey yar oluyor ona. İnsan kendini Allah'ın memlükü saydıkça Allah'ın bütün mülkü insanın oluyor bir anlamda. Dolayısıyla insan bütün korkulardan kurtuluyor Allah'tan korkunca Allah'tan korkup onun himayesine sığınınca, evet. Ve katıksız bir muhabbet oluyor, saadet oluyor Allah adına sevince. O sevince başka duygular karışmıyor, acılar elemler karışmıyor. Evet insan evvela nefsini sever. Bu da insanın cibilliği şeyi. İnsan önce nefsini seviyor. Sonra akharibin akrabalarını, sonra milletini, sonra zihayatlı mahlukları, sonra kainatı ve dünyayı sever. İnsanda böyle müthiş bir sevme potansiyeli var ya. İşte bu öncelikle nefsine, sonra ebnai cinsine, sonra milletine, sonra bütün canlılara, sonra canlı canlısı bütün kainata yayılıyor. Böylece muhteşem bir sevme potansiyeli var. Ama sıra böyle. Ön evvela nefsini seviyor. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Derecesine göre her birine karşı bir sevgisi var insanın. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteallim olabiliyor. Dost insan nefsini seviyor. Nefsini sakınıyor da. Nefs için korkuya düşüyor. Sen akrabalarını seviyor. Onların belaları düşüşünden de ızdırap çekiyor. Milletini seviyor. Milletinin problemleriyle kalbi dağdar oluyor. Sonra varlıkları, tabiatı, tabiattaki canlıları seviyor. Fakat onların ellerinden tutamadığı zaman elem de duyuyor. İnsan kainatı seviyor. Dolayısıyla kainatın zeval ve firaka doğru yuvarlandığını görünce yine elem ve ıstırap duyuyor. Evet. Dolayısıyla kainat çapında bir sevgi. Kainat çapında bir korku çekirdeği var insanda. Böyle bir yüksek potansiyel var, kapasite var. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümerce alemde ve rüzgâr devranında hiçbir şey kararında kalmadığından bir çare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Bu dünya sürekli değişiyor, dönüşüyor. Bazen musibet ve belalar da karşınıza çıkıyor bizim başımıza, akrabalarımızın başına diğer insanların başına, diğer mahlukatın başına hadiseler geliyor sabah akşam her daim insan kalbi bunun hepsiyle alakadar Mesela her vakit insan kalbi yaralanıyor elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor belki koparıyor yani tutuyoruz bazı şeyler ama biz dinlemiyoruz, çekip gidiyor ellerimiz parçalanıyor daima ıstıraplar içinde kalır, yahut gaflet ile sarhoş olur. Evet. İşte i̇nsan madem bu kadar sevgi ve elem potansiyeli var, sevdiklerinin çektiği bu ıstıraplardan insanın kalbi parçalanıyor. bu insanın rahat etmesi mümkün değil tek başına. O zaman ne oluyor? Ya gaflete ya sarhoşluğa seriliyor. Ya düşünmemeye ya da maddi manevi bazı maddelerle insan aklını uyuşturuyor. Yoksa insan dayanamaz. Bu kalp bu kadar acıya dayanamaz. Madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver. Şu belalardan kurtul. Niye böyle oluyordu? Çünkü kalp aynayı sametti. Allah onu kendisine tahsis etmişti. Ondan başkasının sevgisinin oraya konmasına razı değildi. Biz ondan başkasına bu sevgiyi tahsis ettiğimiz zaman... Kalp gayrimeşru bir iş yapmış oluyor. Gayrimeşru bir muhabbetin peşine düşüyor. Cenab-ı Hak da bu gayrimeşru muhabbeti hoş karşılamadığı için o sevginin bizzat kendisine insana ıstırap vesilesi yapıyor. Dolayısıyla insan bu yanlıştan kurtulmalı. Madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler... Niayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Bir de yani bu kadar büyük bir potansiyel sevgi potansiyeli elbette öyle büyük bir kemal ve cemale layıktır. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ıstırapsız sevebilirsin. Evet, bütün sevgimizi Allah'a verdikten sonra, sonra onun namına, onun mahlukunu sevebiliriz. Onun yarattığı baharı sevebiliriz. Baharın içindeki hattı hesaba gelmez. Çiçekleri, meyveleri sevebiliriz. Ya da eşimiz olacak insanı sevebiliriz. Çoluk çocuğumuzu sevebiliriz. Akrabalarımıza muhabbet vermek duyabiliriz. Allah adına ama. Onun namına. O yarattığı için. Yani yaratılanı yaratandan ötürü sevme durumu. Bizzat değil Allah adına sevmek. Böyle sevdiğimiz zaman problem yok. Çünkü bir bahar gitse o baharı yeniden getirecek var. Gençlik gitse yeni bir gençliği verecek var. Sevdiğimiz de olsa yeniden diriltecek var. O anlamda dolayısıyla insan sevgisi iç parçalayıcı olmaktan çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın kalbimize yerleştirmiş olduğu imanla muhabbetullahla bir halavet bir tatlılık kazanıyor. Ve ıstırapsız sevebiliyor insan o zaman. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarfedilmemek gerekir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elin bir nıkmet olur. Evet, muhabbet gerçekten muhteşem bir şey iken insan için çok ıstırap verici bir şey haline geliyor. Sıradan bunu başka yerde şöyle ifadeyimiz, muhabbet. Mesela sevdiklerine muhabbet. Mesela tek bir evladı var, çok sevdiği, gözünün mum güveriyan bir anne düşünün. Eğer doğrudan dolayı doğru sadece evladı olduğu için seviyorsa, kendi başına seviyorsa o işi, bu muhabbet onu yakar. şefkat onu yakar. Her de kaybederse bazen aklını bile yitirebiliyoruz bu sebeple. Niye? Çünkü bizzat onu seviyor. Ama bu bana Cenab-ı Hakk'ın bir emanetidir. Ben onun namına buna bakıyorum, onun namına şefkat ediyorum diye evladını severse böyle olmaz. Vefat ettiğinde o verdi, o aldı. İnşallah onun gittiği yere ardından biz de gideceğiz. Çok geçmeden yeniden buluşacağız diye insan itikat ettiği için, Allah namına sevdiği için bu sevgi ehli dalaretin sevgisi gibi olmuyor. Çünkü onlar bir daha kavuşmamak üzere ayırlıyorlar. Biz ise sadece geçici bir süre görüşmemizi erteliyoruz anlamında. Dosttan sadece ayrıyız. Bir müddet sonra yeniden buluşacağız. Edası içerisinde olaya baktığımızdan. Onların duyduğu elemin çok azını duyuyoruz. Muhabbet çok müthiş. Şefkat çok müthiş bir duyguydu. Eğer Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin gölgesine, gölgesinden feyiz almıyorsa eğer insanı yakan, kavuran, dengesini bozan elem verici bir musibete dönebiliyor. Keşke bu Böyle bir şefkat taşımasaydım dedirtebiliyor. İşte insanın bütün mahlukata yönelik olan şefkati de aynı şey. İnsan bu kadar şefkatle kainata bakıyor. Her yerde mahlukatın başına gelen firakları, elemleri görüyor. Bunların tamamı eğer o insan bunların hepsine muttali oluyorsa ve düşünebiliyorsa kalbinde ayrı ayrı yaralar açıyor. Onun için insanlar düşünmemeye gayret ediyorlar bu durumda. Akıl ve kalplerinin hükmünü iptal etmeye çalışıyorlar çeşitli sarhoşluklarla. Evet. Dolayısıyla o kadar güzelim duygular ama çirkin bir hale geliyor. Bir cihet kaldı ki en mühimmidi odur ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Evet. Nefisperest diye başlamıştı. Sen kendi nefsine sarf ediyorsun. Yani Allah'ı sevmek için verilmiş olan bu bitiş potansiyel zaten sevgi tamamen kendisine tahsis ediliyor bencilce bir şekilde. Kendini seviyor, Kendi adına hadiselere bakıyoruz. Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbup yapıyorsun. Evet. Taparcasına, nefsine, nefsinin arzu ve heveslerine tabi oluyoruz. Onlar için çalışıyor, çabalıyor. Kendisine vermiş olan bütün potansiyeli de zevki keyiflendirmek yolunda nefsi zevklendirmek ve keyiflendirmek yolunda harcıyor. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Sanki bir şeydir rablik gibi bir makam veriyorsun nefsine. Emrin namadeyim der gibi. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir. Yani insan niye sever ki? Sevmesinin bazı sebepleri var. Nedir bunlar? Ya kemaldir bir mükemmellik görüyorsun ke Kemal görüyorsun ondan dolayı bir çeşit hürmet ad bir muhabbet duyuyorsun ya Kemal'dir Zira Kemal zatında sevilir yahut menfaattir yahut ondan alacağım faydalanacağım bir taraf vardır ya bir lezzet vardır yahut hayriyet vardır hayırlı oluş söz konusudur ya bunlar gibi sebep tahtında muhabbet edilir şimdi ey nefis birkaç sözle kat ispat etmişiz ki Asıl mahiyetin kusur, naks, fakir, aczdan yoğrulmuştur. İnsan budur aslında. İnsan kusurludur. İnsan noksandır. İnsan fakirdir. insan acizdir. Bunlardan yoğrulmuş insan. Zulmet karanlığın derecesi nispetinde. Nurun parlaklığını gösterdiği gibi. Zıdiyet itibariyle sen onlarla Fatih Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynedarlık ediyoruz. Evet. Yani karanlık nasıl ki aydınlığa ayna oluyor. Yani ortam ne kadar karanlıksa ışık o kadar fark edilebilir oluyor. Yani karanlık bir bir ateş böceği gibi. Yani gündüz onun varlığını keşfetmek mümkün değil. Ama zifiri karanlık varsa o ateş böceğinin ışığı çok belirgin bir şekilde görülebiliyor. Evet. Dolayısıyla karanlık aydınlığa bir çeşit ayna oluyor. Niye? Zıtlık itibariyle. Yani hadiseler zıddının zuhuruyla ancak bilinebiliyor. Aynı şekilde insanın mahiyeti de böyle. İnsan zıtlık itibariyle de Cenab-ı Hakk'a aynı oluyor. Birçok aynalık yönü var ama bir yönde zıtlık yönüyle. Nedir? İnsan kusurludur. Yaptığı işler de kusurlu oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğunu anlıyoruz biz buradan bakarak. Muhteşem bir kainat var kusursuz. Dolayısıyla kusurlu olan böyle bir icraat yapamaz. Demek ki muhteşem kainatı evir bir çevren zatın kudretinde noksan yoktur, ilminde noksan yoktur, iradesinde noksan yoktur diye anlıyor insan. Niye? Kendi kusurundan, noksanından. Diğer taraftan insan aciz. Yani elinden gelen şeyler belli. Şunu yapıyor, şu kadarı yapabiliyor, şu kadarını yapabiliyor. Fakat Cenab-ı Hak bütün kainatı, bütün teferruatıyla ince bir mizan içerisinde, denge içerisinde sevk ve idare ediyor. Böyle bir kudrette adız olamaz. Ve fakir, insan bakıyor, ne kadar çok ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlarını görebilmekten ne kadar uzak insanın kapasitesi, kabiliyetleri. Mesela bahara ihtiyacı var. İnsan baharı getirebilmekten ne kadar uzak. Güneşe ihtiyacı var. güneşi sevk idare etmekten ne kadar uzak insan. Vesaire. İnsan fakirliğini görüyor. Dolayısıyla bütün kainatı, hatta bu fakrına e, imdat için gönderen, hazinesinde noksan olmayan, Rahmetinde noksan olmayan bir Rab itikadı insanın aleminde tebellür ediyor. Dolayısıyla insan işte kusurlu ve noksan oluşuyla, fakir ve aciz oluşuyla Cenab-ı Hakk'ın demek ki kemalini, cemalini, kudretini, rahmetini hem kendisi anlıyor hem de kendisini seyreden mahlukata anlatıyor bir anlamda. Evet, demek ki nefsin mahiyeti bu. Nefis aslında kendine baktığında Rabbini görebilmeli. Bu acizliği, kusurlu oluşu, noksanlığı, fakirliğiyle Cenab-ı Hakk'ın cemalini, kemalini, kudretini, rahmetini fark edebilmeli. Ki bunun için verilmiş insana bu numune duygular bir anlamda. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adalet etmelisin. Yani böyle kusur, aciz ve fakirden yormuş bir Nefsin neyine muhabbet ediyorsun? Yani muhabbet bunlar içindi madem. Bunlara son derece noksan sende. Dolayısıyla böyle bir nefse muhabbet etmemelisin. Belki adalet etmelisin. Niye? Eğer seni Allah'a olan muhabbetten alıkoyuyorsa ser ve ebedi saadetten alıkoyuyorsa bu nefis seni sadece dünyaya yani nefis hesabına dünyaya baktırıyorsa o seni yoldan çıkarmaya çalışan bir şeydir. Dolayısıyla ebedi olarak çok önemli bir cezaya istihkak kesbetmiş hale getirmeye çalışıyordur. Dolayısıyla böyle bir nefse adalet edilmeli. Sevmek şöyle dursun. Yahut acımalısın. Adalet etmiyorsun acımalısın. Yani dolayısıyla böyle bir nefs, madem bu nefis senin, senin mahiyetine verilmiş onu acıyıp bu yanlışlardan onu kurtarman lazım o mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Ya da onu terbiye edip artık ne Cenab-ı rızasına uygundur, bunun peşine düşen bir hale gelecek, bir terbiye geçirdikten sonra onu sevebilir, şefkat edebilirsin. Yoksa bu haliyle nefse muhabbet değil, adayet etmelisin. Ya da terbiye edip mutmainne, yani Cenab-ı emirlerinden memnuniyet duyan, onları yapmaktan key falan lezzet alan bir hale getirmek lazım. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, yani biz nefsimiz itibari lezzet ve keyif alıyoruz. Bu bir anlamda bedeni lezzetler denebilir. Senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, bunun için nefsini seviyorsun. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftulsun. Yani sen de zevk ve keyif için yaşıyorsun bir anlamda, bundan kendini kurtaramıyorsun, tutkunsun. O hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatleri tercih etme. Yani sadece nefsinde zevklenmek, keyiflenmek gibi bencilce bir duygu e, peşinde kalma sadece. Sırf kendi nefsini düşünme. Yukarıda söylemişti, insan evvela nefsini sever ama sonra akraba, milleti, diğer canlıları, kainatı severdi. Ama bir kısım insanlar bütün muhabbetini nefsine hasrettiği için hayvan gibi sadece nefsini sever sahir şeyler de nefsini menfaati nispetinde sever bir hale geliyor çok yanlış eğer nefsini seversen çünkü senin nefsinin lezzet ve menfaatin menşeidir sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftulsun o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme yıldız böceği gibi olma çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lemacık iktifa eder. Yani yıldız böceği gece çıkıyor. Niye? Çünkü ışığı görülüyor. Bu da hoşuna gidiyor. Işığıyla oynatıyor bir anlamda. Ama aslında bütün sevdiği mahlukat karanlıkta kalmış oluyor. Yani sıf kendi ışığıyla zevklenmek yolunda, onu fark edip fark edilmek gibi bir duyguyla öyle bir noktaya geliyor. Güneşin ışığından kaçıyor. Güneşin ışığı ne? yani bütün kainatı istıra eden Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bütün kainatı istiladen Cenab-ı Hak'ın şefkatidir. Nasıl bunun şeyinden çıkıyor? Halbuki insan sadece kendi zevkleri ve lezzetleri peşinde koşan bir bencil varlık olduğunda bütün aslında bir şekilde ilişkisinin ve olduğu mahlukatı karanlıkta bırakmış oluyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın rahmetini keşfettiği zaman, şefkatini keşfettiği zaman hem kendisi aydınlanıyor, hem bütün mahlukat aydınlanıyor. Dolayısıyla hem kendi mesut oluyor, hem bütün mahlukat saadete gark oluyor. Sizin sadece kendi lezzetiyle değil, bütün mahlukatın lezzetiyle keyiflenir bir hale geliyor. Evet. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün kadar olduğun, bütün menfaatleriyle intifa ettiğin, ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın, bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi olan, tabi bir mahbu ezeliği sevmekliğin lazımdır. Evet. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber, yani kendi şahsi lezzetlerinle beraber, bütün alakadar olduğun, bütün menfaatlerle intifa ettiğin, ve saadetlerle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi olan bir mahbubu Ezeli'yi sevmeklerin lazımdır. Evet. Cenab-ı Hakk'ı sevdiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın himaye ettiği, rahmetiyle himaye ettiği, şefkatiyle muhafaza ettiği, ihsanıyla sevindirdiği bütün mahlukatın bütün hallerini insan görüyor ve bundan da bir lezzet ve keyif alıyor. Dolayısıyla kendini seviyorsan, sevdiklerini seviyorsan, Canlıları seviyorsan, kainatı seviyorsan Allah'ı sevmen lazım. Onun sevgisi içerisinde dönüp kendini yine sevebilirsin. Allah'ın sana bir emanetidir diye onu günahlardan koruyup sevilebilir bir hale getirebilirsin. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Evet. Kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın yani kemal İzzat sevilir de insan kamil bir insan görün. İstediğinde hürmet duyuyor. Dolayısıyla hiç başka bir sebebe ihtiyaç yok. Kemal dediğimiz şey bizzat Cenab-ı Hakk'a aittir. Mutlak manada. Dolayısıyla her türlü noksanlıktan menzeh, ve her türlü hürmete layık bir azamet, ihtişam karşısında ona karşı duyacağımız hürmet, muhabbet müthiş bir lezzetin kaynağı aslında. Zaten sana sende, senin nefsine olan şedid muhabbetin onun zatına karşı muhabbeti zatiyesidir ki sen suistimal edip kendini zatına sarf ediyorsun. Zaten bize işte bütün kainatı istilade edebilecek bu muhabbet potansiyeli Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemalini, esma ve sıfatlarını sevmek için verilmiş. Fakat biz yanlış yerde kullanıyoruz, suistimal ediyoruz bize verilmiş olan bu cihazları. Öyleyse nefsindeki ene yırt hüveyi gösterir. Yani bu insanın kendisine bakışının formülü. Yani biz bize baktığımız zaman bizi değil onu görmemiz lazım. Biz bir aynayız. Bizde tecelleden bütün isimler, bütün mükemmellikler Cenab-ı Hakk'ın bir yansıması bir anlamda. Esmasının yansıması. Biz bize baktığımız zaman bizi değil onu görmemiz lazım. Onu görebilmek için ama ben kavramından sıyrılmamız, bencillikten sıyrılmamız gerekiyor. Evet. Nefsindeki ene yırt hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Biz neyi seviyorsak aslında onu bunu şunu seviyoruz. Değişik bağlanıyoruz. Bütün bunların toplamı Allah'ı sevmek için verilmiş olan muhabbetin yanlış yerdeki kullanımıdır. Sen suistimal etmişsin cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Yerinde sarf olunmayan bir gayrı, muhabbeti gayrı meşhur cezası merhametsiz bir musibettir. Yani Cenab-ı Hak bu kainatta masiyete bir ceza takdir etmiş. Yani mesela kainatta Cenab-ı Hak'ın kanunları var. Ateşe, ateş yakar. Bu kanuna muhalefet edip elini sokarsan elini de yakar. Niye? Yerinde kullanmadığın için. Dolayısıyla mesela zehir içersen ölürsün. Niye? Çünkü yasaklanmıştır sana fıtraten. Fıtratına aykırı olan bu zehiri aldığın zaman yanarsın. Şey, e, zehirli bal hükmünde bazı şeyler de var. işte Etrafındaki mecazi aşıklar. Nasıl Bu bal da yersen zehirli olduğu için önce ağzın tatlanır ama sonra kramplar girer orana burana. Perişan olur, muhaf olursun. Onun gibi yani Yerinde sarf olunmadığı zaman bize verilen cihazat mutlaka bir problem çıkıyor ve problem bize dönüyor. Dolayısıyla kalp denen en büyük cihazımız kainatın çekirdeği bir anlamda Allah sevmek için verilmiş bir cihazdır. Bizde. Ona hayran olmak için ona hayretle mukabil etmek için verilmiştir. Sonra başkalarına hele de basit şeylere sarf edersek bu fıtrata aykırıdır. yoksa bu cezai muciptir. Ve anında bu o sevginin kendisi bize ceza olarak dönüyor. Sevdiklerimiz yüzünden mahvoluyoruz, perişan oluyoruz, bütün huzurumuz kaçıyor. Evet. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihsar eden. Evet. Cenab-ı Rahman'dır, Rahim'dir. Bütün şefkat ve merhametlerin de kaynağıdır. Hem dünyada hem ahirette. Bize merhamet edecektir. Ama dünyada herkese ahirette de layık olana e, tahsis edecektir merhametini. Evet. Böyle birisinin hurilerle müzeyen cennet gibi senin bütün arzularını cami bir mesken. Yani Hak, cennet dediğimiz şeyi özellikle bu nefsani dediğimiz nefsinizin hoşuna giden ne varsa hepsini donatmış böyle bir cenneti bizim arzularımızı hazırlamış. Senin cismani ve saatin eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair taifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatın. Tabi sadece nefsin için bunlar hazırlanmış ama bunlar sadece sadece bunlardan ibaret değil. Onun senin ruhunun, kalbinin, sırrının, aklının ve adı konmamış nice latife ve duygularının arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını yani ebedi saadetini o cennete sana müheyya eden senin için hazırlayan ve her bir isminde manevi çok hazine ihsan ve kerem bulunan bir mahbub eselinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Evet. Biz öyle birisini sevelim ki sevgisi işe yaratsın. Diğer mahlukatın sevgisi işe yaramıyor. Hatta o sevgiden dolayı bu dünyada zarar görüyoruz. Kalbimiz kana alıyor biz de alıyoruz. Aynı şekilde biz Cenab-ı Hakk'ı sevdiğimizde kimi sevmiş oluyoruz. Cennet dediğimiz şey işte bütün güzellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın sadece bir iltifatı. Evet. Ve cennetin çok tarifleri aslında nefis perest ve dünya perest olan insanın bu duygularına hitap ediyor. Dolayısıyla bizi yoldan çıkaran nefis ve dünya adına ne varsa hepsinin en ağlası cennette var. Onlar bizim için hazırlamış zaten. Ondan öte ruhumuza, kalbimize, aklımıza, adı konulmuş birçok latifelerimize Cenab-ı Hak ne sofralar açmış orada, ne lezzetler müheyyah etmiş. Evet. İşte bu cennet Cenab-ı Hakk'ın lütfü ve keremden bir lemacıktır aslında. Dolayısıyla biz insan sevmek ve sevilmek ister. İnsanın yapısında var. Dolayısıyla insan böyle birisini sevmeli ve onun tarafından sevilmeyi arzu etmeli. Şimdi diğer sevgilerin insana faydasından çok zararı var. Zaten sonra dönüp o sevdiklerimiz yine onun mahluku olmaları hasebiyle sevebiliriz. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Yani bütün kainat bir yana onun bize bir iltifatı bir sevgisi sevgisinin bir nişanesi, bir iltif, bir teveccühüne karşılık olamıyor. Yani o bizi bir sevse her şey bitmiştir. Onu sevmek de başlı başına insanın kalbini doyuran, vicdanını doyuran çok önemli bir gıdadır. Öyleyse o mahbub ezeliinin o ezeli sevgilinin kendi habibine söyletirdiği şu ferman ezeliği dinle itiba et. İn kuntum tuhibun Allah fettebiunni hubkum Allah. Evet. Allah seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin dedirtiyor peygamberimize Kur'an. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmak insan için en âlâ maksat. Allah bizi bir sevse isterse bütün dünya küssen, ehemmiyeti yok. İşte o yüksek makama maksada, yola, zirveye ulaşmak için de tek bir yol var. Onun sevdiği zata benzemek. Yani Peygamber Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmanın yollarını bulmuş. Cenab-ı Hak diyor ki bize işte onun gibi yaşarsanız sizi severim. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bizim için asıl maksattır. Onun maksadına vasıl olmanın yolu da Habibullah'ın yoluna ittiba etmektir. Cenab-ı Hak onun sünnetine uymayı ona benzemeyi, çalışmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Va ahur davane elhamd lirabbil alamin. El Fatiha.